Bosch, je leefmijt technologie. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok ülkede uzun süreli sokağa çıkma yasağı uygulanırken bazı ülkelerde de evde kalınması yönünde uyarılar yapılıyor ve kısıtlamalar getiriliyor. Salgın nedeniyle binlerce insan hayatını kaybederken alınan tedbirler nedeniyle yavaşlayan dünyada hava kirliliği de azalıyor. Türkiye'de birçok ilde hava kalitesi gözle görülür bir şekilde düzeydirken veriler yine de gelecek günler için bizi uyarıyor. Türkiye'de illerde hava kirliliği salgından önceki döneme göre azaldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı havaizleme.gov.tr adresinde yayınlanan verilere göre 2-9 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara Bahçeliyevler'de partikül madde yani PM 10 günlük ortalama değeri 66,75 mikrogram metreküp olarak ölçülmüştü. Bu değer Dünya Sağlık Örgütü'nün sınır değer kabul ettiği 50 mikrogram metreküpün üzerindeydi. 30 Mart 6 Nisan tarihleri arasında ise bu değer 42,99 mikrogram metreküp, yani sınır değerinin altına girildi. Hayatın büyük ölçüde durmasına rağmen günlük ve saatlik bazlı sınır değerlerin hala aşılıyor olması, PM 2,5 gibi önemli bir değerin her istasyonda ölçülmüyor olması bize temiz bir hava için atılması gereken daha çok adım ...olduğunu ve hayatımızdaki radikal değişiklikler yapmamız gerektiğini de bir kez daha gösterdi. İklim krizinde böylesine büyük acılar yaşayabiliriz diyor Ekosfer Derneği yönetim kurulu üyesi Özgür Gürbüz. Diyor ki ''Yüz binden fazla insanın hayatını kaybettiği bu kriz bize doğanın kendini toparlama hızını ve aslında ne kadar kirli ve sorunlu kentlerde yaşadığımızı bir kez daha gösterdi. Binlerce insanın hayatını, yüz binlerce kişinin de işini kaybettiği bir dünyada hava kirliliği azaldı.'' Alıştırıldığımız hayatın durma noktasına geldiği bir noktada ancak temiz hava ve doğadan bahsedebiliyoruz. Elbette bu böyle olmamalı. Hızımızı yavaşlatmak, tüketimi azaltmak ve ekonomiyi karbonsuzlaştırmak, daha sağlıklı bir gezegende yaşamak mümkün. Sonuçta hayatta en önemli şeyin sağlığımız, temel gıdalar ve sevdiklerimiz olduğunu bu salgın hepimize gösterdi. Buradan ders çıkarmazsak sadece ulaşım ve enerjideki araçları değil, yaşam tarzımızı da hızlı şekilde değiştirmezsek, Giderek büyüyen iklim krizi nedeniyle benzer acılar yaşayabiliriz dedi. Japonya'nın sera gazı emisyonları 2018-19 finansal yılında %3,9 oranında düşerek bir rekor kırdı. Hükümet verilerine göre yenilenebilir enerjinin daha yaygın kullanılması, nükleer enerjiye kademeli dönüş ve kış aylarının da daha sıcak geçmesi nedeniyle Japonya'nın sera gazı emisyonları 2019'da %3,9 oranında düştü. Ukrayna'da Çernobil nükleer faciasının yaşandığı bölgede çıkan orman yangınları Söndürülemiyor. Yangın nükleer atıkların depolandığı bölgeye yaklaştı. İki ayrı alanda başlayan yangını söndürmek için yoğun çabalar var. Yangının Çernobil nükleer santralinden sadece bir kilometre uzakta olduğu ve radyasyon riski oluşturduğu bildiriliyor. Yangında büyük kısmı nükleer felaketin ardından tahliye edilmiş olan 12 köyün, mezarlıkların ve geniş ağaçlık alanların yandığı bildirildi. Çevreye yayılan dumanlar nedeniyle yangının kapladığı alan tam olarak tespit edilemiyor. Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada yangın bölgesindeki radyasyonun normal seviyenin 14 kat üzerinde olduğu bildirilmişti. Grönland'ın en büyük buzul dağında her yıl 150 iklim bilimcisinin katılımıyla gerçekleştirilen East Grip projesi koronavirüs nedeniyle durduruldu. Çalışmada bilim insanları dağ buzunun altında kalan buzların okyanusa nasıl aktığını ve bunun yükselen deniz seviyelerine olan etkisini araştırıyordu. Deutsche Welle'den Alex Matthew tarafından hazırlanan ve iklim haberdençisi Sevinç'in çevirdiği habere göre salgının önlenmesi için alınan önlemler araştırmayı imkansız hale getirdi. Grönland hükümeti yerli nüfusu tehlikeye atmaktan ve sağlık hizmetlerinin aksamasından kaçındığı için ülkeyi yabancılara tamamen kapattı. Ülkeye girişler açık olsa dahi uluslararası ikibi toplamak ve hastalama risklerine karşın Onları en yakın havaalanından 1600 kilometre öteye taşımak zorunda kalacaklardı. Ancak ekipleri taşıyan ve tedariği sağlayan aktarma uçakları da şu anda yasaklanmış durumda. Araştırmanın durması da pek çok planın ertelenmesine neden oldu. Bilim insanları 5 senedir üzerinde çalıştıkları projede nihayet aradıkları buz akıntılarına ulaşmayı umuyorlardı. Ekip gelecek sene çalışmaya geri döndüğünde bu veriler kaybedilmiş olacak. Salda Gölü çevresinde yapılması planlanan millet bahçesi inşaatına başlandı ve hemen ardından da durduruldu. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir ziyaretçi girişine kapatılan alanda iş makineleri, kamyonlar görüntülendi. Göl çevresine 300 bin metrekare alana yayılan bir millet bahçesi şu anda yapılmak isteniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Emine Erdoğan Salda Gölü'ne yaptıkları ziyaret sonrasında bir açıklama yapmışlardı. İnşaat sırasında doğal malzemeler kullanılacağını sözünü veren Erdoğan hiçbir şekilde burayı betonlaştırmayacağız, asfaltlaştırmayacağız demişti. Geçtiğimiz ayda ise ihaleyi alan şirket göl çevresinde konteyner getirip yerleştirdiği beyaz çizgilerle bazı alanları belirlediğini bildirmişti. CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker yaptığı açıklamada korona salgınlarına gerekçe göstererek ziyarete kapatılan doğallığına dokunmayacağız dedikleri Salda Gölü'nde